İki umre arasındaki günahlar affedilir diye bir şey var mı demişti. Evet, e, hadisi şerifler var bu şekilde. Ancak insanlar şuna e, aldanmamalıdır. Buradaki günahlarımızdan kasıt küçük günahlarımızdır. E, büyük günahlar değildir. İkincisi de e, kul hakları değildir. Kul hakları değil. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam başka hadisleri de buna benzer. Bir iki namaz arası... Günahlara keffarettir. Bir namazı kıldınız. Ondan sonra ikinci namazı kıldığınız vakitte. Bu arada işlediğiniz günahlar ikinci kıldığınız namazla affolur. Bunlar hadisi şeriflerdir ve doğrudur. Ancak bunlar küçük günahlarla ilgili olan e, hadisi şeriflerdir. Ve e, cemaata e, namaza teşvik sadedinde söylenmiş olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisleridir. Büyük günahlar tövbeyle affolur. Kul hakları ise kulla helallaşmak Arkasından da arkasından da Cenab-ı Hak Celle Hazretleri'nden af dilemekle, tövbe istiğfar etmekle ancak helallaşılır. O nedenle kardeşlerimizin bu tür sorular hadislerde geçen e, ifadeleri büyük günah olarak veya kul hakları olarak algılamasınlar. Çünkü o zaman yanırlar. Bu tamamıyla küçük günahlardır. Farkına varmadan ağzınızdan affedersiniz küfür kelimesi çıkmıştır. Evet. Farkına varmadan Farkına varmadan insanı günaha sokabilecek olan bazı sözler söylemiştir. Veya işte biz gıybet sanmayız da söylediğimiz söz belki gıybete girmiştir. Evet. Bunun gibi insanların düşmüş olduğu hatalar, küçük hatalar, küçük günahlar iki namaz arasında diğer namaz kılında affolunur, bir ümre yapıldığında diğer ümre yapıldığında affolunur. Ama kul hakları ve büyük günahlar ancak tövbe ile ve sahibinden helallaşmakla affolunur. Teşekkür ederiz hocam.